Tövbe Suresi Hicri 9. yılda Medine'de nazil olmuş olup 129 ayettir. Berâetum ve Allah ve Rasûlünden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere Son ihtar. <gülüyor> Bugünden itibaren, yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın. Ve şunu bilin ki, siz Allah'ın elinden, Hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız. Ve Allah kafirleri rüsvay edecektir. Ve adânun minallâhi ve rasûlihi ilen nâsi yevmel haccil ekberi ennallâh Ennallâha barî'un minel muşrikîne ve rasûluhu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 ne de hukuk gözetirler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüze alırlar. Kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır. İşterav <gülüyor> bi âyâti illâhi temenen qalîlâ Temenen qalîlâ an sebîlih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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ Mü'minler hakkında ne ahit, ne yemin, ne hukuk gözetirler. Bunlar öyle saldırgan kimselerdir. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ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 eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır.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 Hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Am hasibtum en tutrakun ve lemmâ ya'lemillâhu'l-ledîn'e cahadû minkum. Ve lemmâ ya'lemillâhu'l-ledîn'e cahadû minkum ve lem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 kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ma kana lil müşrikina en ya'muru mesacida llahi shahidin ala enfusihim bil kufr ulaiha habitat a'maluhum ve finnarihum khalidun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 ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler. Ecealtum siqayata elharam ve imarel mescidi'l haram kim men amena billahi ve'l yevmil ahir <gülüyor> ve cahada fi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 o zanimlil güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Aladin amin ve hajr ve jadu fi sabilillahi b'amalih b'amalih ve anfusih ağızam dırjet engedallah ve ulaikhum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 Onların Rabbi kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler. خالدين فيها أبدا إن الله عنده Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır. Ya eyyühellezîne âmenû, lâ tettehidû âbâekum ve ikvânekum <Sessizlik> evliyâe'in. İn istehabbul kufra alal îmân, ve men ye min.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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتموها وتجارت تخشونك سادها ومساكن ومساكن تضونها أحب إليكم من الله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 Laqad nasarakumullah kesindir ki Allah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 ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ Sonra Allah, Resulünün ve Müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş,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 Onlardan dilediği kimseleri, küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder. Zira Allah, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُمْ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَانِهِمْ هَذَا وَإِنْ Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için bu yıldan sonra Mescide harama yaklaşmasınlar.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 وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah'a da, ahiret gününe de iman etmeyen,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 sözlerini daha önce geçmiş kafirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. İttahadû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh erbâben min dûnillâhi vel mesîh bin meryem وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهَ إِلَّا سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştur. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Yuridûne en yutfîûnûrallâhi bi'afvâhihim ve yâdâllâhu illâ en yutimme nûrâhu ve lâv kerihel kâfirûnûr. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kafirler isterse hoşlanmasınlar. bil ve li ala kullihi ve odur ki resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi müşrikler isterse hoşlanmasınlar ya eyyuhellezine amenu inne kesiran min elahbari ve rrehabani la yakuluna amwalan nase bil batil la yakuluna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 Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri. İnna idda al-şuhur ida şehra, şehra فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً مَعَ الْمُتَّقِينَ Doğrusu, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde,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 Züyyine la kafirin. Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla kafirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere, onu bir yıl helal,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 Ya ay yehal ladin amanu malum, ida qil l-kum ifirofi sebilillahi taqltum ila al-ard. Araditu bil hayat al dunya min al aakhirah. Fama meta al hayat Ey iman edenler.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 اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غيركم ولا شيئا والله على كل شيء قدير. Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, siz savaşa çıkmamakla O'nun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. İlla yatansuruhu feqad nasarahullah İz ahrajahu allazine keferuhu thaniyetneyni İz humâ tilgâri iz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 ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnfirû ve ve câhidû bi emvâlikum.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 eğer anlıyorsanız sizin için hayırlı olan budur. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم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 Hay Allah seni affede size. Niçin sence doğru söyleyenler iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip, izin isteyen o münafıklara izin verdi. Allah'u <gülüyor> alimun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 Fehim fi raybihim yataraddadun Senden katılmamak için izin isteyenler sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler kalpleri şüpheyle çalkalanıp şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır. Velau aradu'l-huruce la'addu lehu 'uddeten velakin kariha'llahu bi'atuhum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 deki Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş ne yazmışsa başımıza ancak o gelir mevlamız sahibimiz odur onun için müminler Yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Qul hal terbassun bina illa ihdal min min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 bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar, Allah'a ve Resûlüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de, istemeye istemeye, gönülsüz verirler. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. وَيَحْلِقُونَ بِاللّٰهِ O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar, kafirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle, ötleri kopan bir topluluktur. لَوْ Şayet sığınacakları bir yer, yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı,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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الدباب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 Hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Wa minhumullezine yu'dhunon-nabiyya ve yekulun hu'udun. Kul billahi ve yu'minu lilmu'minin. Yu'minu billahi ve yu'minu lilmu'minina rahmetul lillezine min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 Yapdaroğlunafıklar, <gülüyor> an tuzel عليهم Sورة, tuzbbeeuhum bıma fi kulubihim. Olsahezeuh, inna Allaha ma tahdaroğun. Münafıklar, kalplerinde gizledikleri küfrü yüzlerine vuracak bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler.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 Ey münafıklar, hiç boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki, siz iman ettiğinizi açıkladıktan sonra içinizdeki inkarı açığa vurdunuz. Sizden bir kısmınızı affetsek de, bir kısmını suçlarında ısrar etmelerinden dolayı cezalandıracağız.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 <gülüyor> Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kafirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaad etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Kelelidin min qablikum kanu esheddenkum kuvveten ve ekter emvalen ve aulada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 وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber,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 kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ve Müminlər ve Müminatı bəziləri ölüyələr bəzilər yemirən bil-mağruf və yenhənən al-munkar və yüqümün al-cələt və yətən al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 İşte onları Allah geniş rahmetine masar edecektir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve'ed Allah'ul mu'minine ve'l mu'minâti cennâtin tecrîmin tehtihel enhâr tenjiri min tahtiha al anhar khalidina masakin tayyibah wa masakin tayyibatan fi jannatin 'adl wa ridwanun min Allah akbar al Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Ey şanlı peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücadele et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası.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 küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları birtakım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi Allah ve Resulü'nün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse da hayırlı olur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 Fakat Allah lütfundan onlara servet verince, cimrilik edip mallarının hakkını vermediler. Zaten onlar yan çizip duruyorlardı. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 Hala anlamadılar mı ki Allah onların sözlerini de fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah bütün gaypleri tam tamına bilir. Ellezine yelmizunel muttoviine minel mu'minine cissadakat vellezine la yecidun illa juhdahum feyeskharun minhum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 Ve onlara gayet acı bir azap vardır. İstigfur ləhum əvələt istigfur ləhum, Allahu Zalik bən la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 111. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 112. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 113. وقالوا لا تنفروا في الحر 114. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 فَلْ يَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْ يَبْكُوا Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar. 119. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين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 لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات. وأولئك هم المفلحون. Fakat Peygamber ile beraberindeki mü'minler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler.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 ليس ve الضعفاء Sadık على لا لا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 Affı ve merhameti boldur. Ve Allah ﷻ onları yüklemek için için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 فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ Kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile, o yoldan çıkmış, o pis güruhtan Allah asla razı olmaz.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 وَيَتَّخِدُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder.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 Çünkü Allah Gaffurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Hud min emwalihim sadakatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve tuzakkihim biha ve salli alayhim inna salatake vallahu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 وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvab ve rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve de ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler.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 وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, Mü'minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Lâ <gülüyor> tequm لَمَسْجِدٌ اُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ O mescid hiçbir zaman namaz kılmak. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescidde namaza durman, daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Afa man assas buniyanhu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khair. Khair am man assas buniyanhu ala shafajur finhar bi. فَنْهَارَ بِهِ فِي Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve O'nun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak O'nunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler güruhunu hidayet etmez. Umduklarına eriştirmez. Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar, İçlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnnallâh eşterâ minel mu'minîne enfüsehum ve emvâlehum, ve emvâlehum bi'ennelahum.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 Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın tevratta da incilde de Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir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 ar O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, İyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminlere müjdele. Mâ kâne linn-nebî vel-lezîne en yesteğfirû lil ve وَلَوْ <gülüyor> Kafir olarak ölüp, cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, mü'minlerin de yapacağı bir iş değildir. وَمَا كان لأبيه إلا babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vadi yerine getirmek için olmuştur fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı <gülüyor> İnnallâhe bi kulli şeyin Allah, bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe, onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir. İnnallâhe lehu mulkü s-semâvâti vel-arru, yuhyi ve yumît. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ مِنْ وَلَا göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren odur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. اِنَّهُ بِهِمْ Allah, Peygamberini, savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken, o güçlük anında, Peygamber'e tabi olan, muhacirlerle ensarı da, tövbeye muvaffak buyurdu. Ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o, Onlara karşı rauf'tur, rahimdir. Pek şefkatli ve pek merhametlidir. Ve الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, Dünya bütün genişliğine rağmen, başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet, Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra, önceki iyi hallerine dönsünler diye, Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah, tevvaptır, rahimdir tövbeleri çok kabul eder tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir Ey iman edenler Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا وَلَا مَخْمَسَةٌ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا, يطعون ولا ينالون من عدو Ne Medine halkının, ne de etrafındaki bedevilerin,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 Mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez. Ve la yunfikun nefatan sagireten ve la kabireten ve la yektatun vadiyan illa kutib lehum liyejziyhumullah ahsana ma ya'malun. Onlar Allah yolunda az olsun, çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki, Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın. فَلَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يَحْذَرُونَ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 Muttaqin Ey müminler Size mekan bakımından yakın olan kafirlerle savaşın Onlar sizde bir ciddiyet, ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ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 وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ رِجْسًا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kafir olarak öldüler.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 Ve İsa ma unzilat sûre ile bazıları hal hal yararımın ahdı, sonra sırf sırf Allah bir sure indirilince göz kırpıp alay ederek.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 kalbi üstünüze titrer müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Ve in tawallu fa kul hasbi Allahu la ilahe illa hu alayhi tevekeltu ve hu rabbul arşil azim Buna rağmen aldırmaz yüz çevirirlerse ey resulüm de ki